Hele Nikola gibi gerçekten bir imparator kafası taşıyan bir adam, imparatorluğu ele alınca halk sürüleri hiç ses çıkarmadan boyunduruğu altına girerler. İnsanlarını özgürlük destanını tam anlamıyla ve inceden inceye yazmak isteyen büyük bir ozan, bu çeşit şeylere her zaman hatırda tutmalı. Sözü böyle krallara, imparatorlara götürürken Ahab'ı, kaptanımı unutmuş değilim. Nantakıtlılara özgü, sert ve somurtkan haliyle hep karşımda Ahab. ''Benim anlatmak istediğim odur. Yaşlı ve yoksul bir balina avcısı. Onun sırtında imparatorların süsü püsü yok. Koca Ahab. Seninkisi bir başka yücelik. O yüceliği bulup meydana çıkarmak için yedi kat göklere, denizlerin dibine, elle tutulmaz havalara başvurmalıyım.'' Vakit öyle. Kamarot Hamursurat, ekmek içine andıran yüzünü kaptan kamarasının kaportasından çıkararak, yemeğin hazır olduğunu efendisine bildirdi. Kaptan Ahab, güvertedeki balina sandalını oturmuş, güneşin durumunu incelemişti. Şimdi de takma kemik bacağının üst kısmında yazı tahtası işine gören yuvarlak ve düz bir yere sessizce hesaplar yaparak geminin bulunduğu enlemi çıkarıyordu. Yemek haberine hiç aldırmadığına bakılacak olursa asık yüzlü Ahab, uşağının söylediğini duymamış sanılabilirdi. Ama biraz sonra mizana çarmıklarına tutunarak kaptan güvertesine geçti. Düz ve durgun bir sesle, yemeğe Mr. Starbuck diyerek kameraya indi. Sultanın ayak sesleri kesilince, birinci vezir Starbuck onun sofraya oturduğunu anladı. Starbuck da kımıldadı, güvertede bir aşağı bir yukarı yürüdü, pusula dolabına ağırbaşlı hallerle bir göz attıktan sonra, yumuşakça bir sesle, yemeğe Mr. Stop diyerek kameraya indi. İkinci vezir stap geminin donanımını yoklayarak şöyle bir gezindi, önemli bir halatın sağlam olup olmadığını anlamak için onu hafifçe sarstı, sonra da çabucak aynı nakaratı yineledi. Yemeye Mr. Flask diyerek ötekilerin ardından gitti. Ama üçüncü vezir Flask, kaptan güvertesinde tek başına kaldığını görünce acayip bir baskıdan kurtulmuş gibi oldu birden. Dört bir yana anlamlı anlamlı göz kırptıktan sonra ayakkabılarını ayağından fırlattı, padişahın tam tepesinin üstünde sessiz ama azgın bir hora tepmeye başladı. Derken kasketini başından çıkarıp usta bir hokkabaz gibi mizana direğinin kenarındaki çıkıntının tam üstüne attı. Güverteden görüldüğü sürece oynaya oynaya kamaranın ağzına doğru ilerledi. Böylece geçit törenlerinin tam tersine bizim kaptanlar alayının bandosu önden gideceği yerde, en arkadan gitmiş oluyordu. Ama flask aşağıda kamaranın kapısını açmazdan önce durdu, bambaşka bir yüz takındı. Şimdi artık o başına buyruk, keyifli küçük flask değil, Sultan Ahab'ın huzuruna çıkacak bir Arap halayık gibiydi. Gemideki bu yapmacıklı geleneklerin en tuhaflarından biri de şudur. Güvertenin açık havasında kızınca komutanlarına yiğitçe kafa tutan kaptanların hemen hepsi kameraya indiler mi, masanın başına kurulmuş aynı komutanın önünde süt dökmüş kediye döner, uslu uslu otururlar. Görülecek şeydir bu. Kimi zamanda çok güldürür insanı. Bu değişme neden? Anlaşılmaz bir şey mi var bunun altında? Belki de yoktur. Babilonya kralı Belşatsar olmak, üstelik de kibirli değil. Nazik bir Belşatsar olmak büsbütün yüceltir insanı. Ama herhangi bir insan kendi sofrasının başında konuklarına gerçekten akıllı bir kral gibi davranırsa, o adamın eşsiz gücü, o adamın krallığı Belşatsar'ınkini de aşar. Çünkü Belşatsar kralların en büyüğü değildir. Arkadaşlarına kendi sofrasında yemek yediren bir adam Sezar olmanın tadını tatmıştır. Bu halk sultanlığının büyüsüne kimseler dayanamaz. Bu üstünlüğe kaptanlığın verdiği üstünlüğü de katarsanız, deniz yaşantısının demin anlattığım bu acayip özelliğinin nedenini anlarsınız. Fil dişi kakmalı masada Ahab, beyaz kayalıklarda ak yeleli sessiz bir deniz aslanı gibi, savaşçı ama saygı dolu yavrularının ortasında oturuyordu sanki. Kaptanlar sırayla Ahab'ın kendilerine yemek vermesini bekledi. Ahab'ın önünde küçük çocuklar gibiydi hepsi. Bununla beraber Ahab'ın davranışında en küçük bir böbürlenme sezilmezdi. Yaşlı adam önündeki eti keserken hepsinin gözleri bıçağına dikilirdi. Dünya yıkılsa bu kutsal anda herkes susar, hava durumu kadar sessiz bir konudan laf etmeye bile kimsenin dili varmazdı. Ses seda kesilirdi. Ahap tam dilimini bıçağıyla çatalı arasına sıkıştırıp, Starbuck'a tabağını uzat diye işaret ederek, ikinci kaptan yemeği bir sadaka gibi alır, kesmeye kıyamaz neredeyse, bıçağı tabakta gıcırtı çıkarırsa hafif irkilir, etini sessizce çiğner, usulcacık yutardı. Frankfurt'ta Germen İmparatorluğu'nun kendisini seçen yedi elektörle taç giydiği gün verilen şölende nedenli ağır ağırbaşlığı bir sessizlik içinde yemek yenilirse, kaptan kamerasındaki yemeklerde aynı sessizlik içinde yenilirdi. Oysa koca Ahab, sofrasında konuşmayı yasak etmiş değildi. Kendisi ağzını açmazdı sadece. Ambardan bir fare tıkırtısı gelince, sıkıntıdan boğulan Stab öyle bir ferahlardı ki, Ya zavallı flask ne yapsın? Bu kasvetli aile toplantısının en genci, en küçüğü. Tuzlanmış sığırın ancak incik kemikleri kalırdı ona. Tavuk olsaydı ancak budun etsiz alt bacağı düşecekti payına. Flask, yemeğini kendi almaya kalksa, hırsızlıkların en büyüğü sayılırdı bu. Namuslu insanların yüzüne bakamazdı bir daha. Oysa ahap bunu hiç de yasak etmemişti. Flask yemeğini kendi alsa, Ahab belki bunun farkına bile varmazdı. Hele tereyağı almayı, flask aklından bile geçiremezdi. Ya pürüzsüz berrak teni bozulmasın diye, gemi sahiplerinin tereyağı yemesini yasak ettiklerini sanıyordu, ya da çarşıdan, pazardan uzak böylesine uzun bir seferde tereyağı öyle kıymetli bir matah oluyordu ki, onun gibi bir dördüncü kaptanın tereyağı yemesini uygun bulmuyordu. Her ne halse, zavallı flask, tereyağından yoksun bir adamdı. Bir de şu var, sofraya en son gelen de flask. İlk önce kalkan da yine flaskti. Bu yüzden yemek yemeye pek vakti kalmıyordu. Starbuck'la Stubb ondan önce başladıkları halde, ondan sonra da sofraya kalmaya hakları vardı. Bir rastlantı sonucu Stabın iştahı yok da bir an önce yiyip sofradan kalkmak isterse, Flask birkaç lokma atıştırıp kalkmak zorundaydı o gün. Çünkü Stabın Flask'ten önce güverteye çıkması kutsal geleneklere aykırıydı. İşte bunun için Flask, bir özel konuşmamızda, dördüncü kaptanlığa yükseleli beri aşağı yukarı aç yaşadığını açığa vurdu. Onun yediği açlığını gidermiyor, açlığına ölümsüzlük sağlıyordu olsa olsa. Flask benim mideme artık sonsuza dek rahat huzur yok diye düşünüyor, kaptanım ama diyordu, keşke tayfalığımdaki gibi ön güvertede sığır etini şöyle bir avuçlayabilsem. Bu muymuş yükselmenin nimeti? Şan şeref boşmuş gerçekten. Bu yaşam ne saçma şey. Peki, otun herhangi bir tayfası dördüncü kaptan Flask'e kızacak olursa, bol bol hıncını almak için yemek zamanı, kaptan kamarasının kaportasından bakması, orada korkunç Ahab'ın önünde Flask'i dili tutulmuş aptal aptal otururken görmesi yeterdi. Ahab'la üç yardımcısının sofrasına Pekeot'un kaptan kamarasındaki ilk yemek servisi diyebiliriz. Onlar geliş sırasının tam tersine olan bir sırayla sofradan kalkınca soluk yüzlü kamarot masanın üstündeki branda bezini temizler, daha doğrusu masaya şöyle bir çeki düzen verir, sonra üç zıpkıncı bölüşülmüş mirasın kalıntılarını paylaşmaya çağrılırlardı. Onlar gelince görkemli kaptan kamarası bir çeşit uşak sofrasına dönerdi. Kaptan sofrasındaki gözle görünmez, anlatılmaz ve neredeyse dayanılmaz baskıyla, bu alt tabaka insanlarının, yani zıpkıncıların, senli benli, kaygısız, düzensiz, coşkulu, halk havası arasında garip bir karşıtlık vardı. Efendileri, kaptanlar, çene kemiklerinden çıt çıkarmaktan korkarken, zıpkıncılar yemeklerini öyle iştahla yiyorlardı ki, kaptan kamarası şapırtılarla doluyordu. Beyler paşalar gibi yiyorlardı karınlarını gün boyunca baharat dükleyen Hint gemileri gibi tıka basa dolduruyorlardı. Kui ile Taştego'nun öyle azgın iştahları vardı ki, bundan önce yedikleri yemeği çoktan öğütmüş midelerini doldurmak için, hamur surat kocaman bir taş parçasını andıran bir sığır budunu sofraya getirmek zorunda kalıyordu çoğu zaman. Bir defasında kafası kızan Dagu, hamur suratın aklını başına getirmek için onu yakaladığı gibi başını kocaman boş bir çanağın içine soktu. Bu arada Taştego elinde bıçak, zavallının başında bir çember çizip kafasının derisini yüzmeye hazırlanıyordu. Yüzü ekmek içine benzeyen bu kamarot, doğuştan sinirli, ikide bir de ürperen, ufak tefek bir adamcağızdı. İflas etmiş bir fırıncı ile bir hasta bakıcının oğluydu. Bir yandan gün boyunca gördüğü karanlık yüzlü, korkunç ahap, öte yandan günde üç eğin gürültü patırtı ile gelen bu üç vahşi arasında, zavallı hamur surat, dudak titremeleri içinde yaşıyordu. Çoğu zaman zıpkıncılara istediklerini verdikten sonra, onların elinden kurtulup yandaki küçük kilere sığınıyor, kapının perdesi arasından yemek bitinceye değin korkuyla gözetliyordu onları. Görülecek şeydi Kuykuyek'in Taştego'nun yanında oturmuş keskin dişlerini kızıl Kızılderilinin dişleriyle yarıştırması. Dagu karşılarında yere çömeliyordu. Çünkü sıraya otursa başında bir cenaze arabasını süsleyen tüyler gibi yükselen kuş kanatları tavanın basık kirişlerine değecekti. Dev bacaklarını her kımıldatışında gemide bir Afrika pili varmış gibi kamaranın tahtaları zangır zangır titriyordu. Bununla beraber bu heybetli, bu görkemli gövdeyi küçücük lokmalarla nasıl yaşattığına şaşardı insan. Bu soylu vahşi herhalde yiyeceğini bol bol havalardan alıyor, geniş burun delikleriyle dünyanın dirliğini içine çekiyordu. Devleri yaratan ve besleyen sığır etiyle ekmek değildir sadece. Kuyi Kuyek'e gelince yemek yerken dudaklarını öyle öldüresiye öyle barbarca şapırdatıyor öyle berbat sesler çıkarıyordu ki titreyen hamur surat Kuyi Kuyek'in diş izleri var mı diye kendi sıska kollarını yoklayacaktı neredeyse. Ve taştego gel de kemiklerini dişleyeyim senin diye bağırınca biçare kamarotu birden öyle titremeler alıyordu ki kilerde asılı çanak çömlek paramparça olacaktı neredeyse. Zıpkıncılar mızraklarını filan bilemek için ceplerinde taşıdıkları biley taşını sofrada mahsus bıçaklarına sürerlerdi. Bu kulak tırmalayan gürültü de zavallı hamur suratı ayrıca ürkütüyordu. Kuy Kuyek'in adasında yaşarken birkaç kişiyi afiyetle yemiş olabileceği nasıl aklından geçmesin? Vah hamur suratım benim! Yamyamlara yemek veren beyaz ırktan bir garsonun hayatı kolay iş değil. Kolunda peçete yerine bir kalkan taşımalı insan. Sonunda üç deniz savaşçısı sofradan kalkıp gidince hamur surat derin bir soluk alırdı. Onlar salına salına kameradan çıkarken hamur suratın ürkek ve kuruntulu kulakları adamların güçlü kemiklerinin her attıkları adımda Arap palaları gibi çangır çangır ettiğini duyar gibi olurdu. Kamerada yemek yiyen bu vahşilerin hep orada oturup kalmaları beklenirken yemek saatleri dışında buraya uğradıkları olmuyordu hiç. Kapalı yerde oturmaya alışık olmadıkları için ancak yemeğe ve yatmaya giderken kameradan gelip geçiyorlardı. Kamera konusunda Ahap öteki Amerikan balina gemisi kaptanlarından ayrılmıyordu. Ona göre de kamera kaptanın yeriydi aslında. Başkalarının herhangi bir zaman oraya buyur edilmesi kaptanın keyfine bağlıydı.